Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli dinleyicilerim. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Gününüz hayırlı, bereketli olsun inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Programımıza bir hadisi şerifle başlamak istiyorum. Muhammed bin Halid Esselmi'den radiyallahu an'ten rivayet edildiğine göre... Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Şüphesiz kul hayırlı bir iş yaparak Allah katında bir dereceye ulaşamazsa, Allah onun malına veya çocuklarına bir musibet vererek onu imtihan eder. Onu daha önceden kavuşamadığı dereceye varıncaya kadar,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 onu daha önceden kavuşamadığı dereceye varıncaya kadar bu musibete sabrettirir, buyurur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet değerli dinleyiciler, gelelim bugünkü sevgi öykümüze, bugünkü kısadan hisseye, bugünkü öykümüzün adı bahşiş. Yaşlı adam delikanlının cebine bir şeyler bırakırken, Allah senden razı olsun evladım dedi. Bu ihtiyarı yeniden doğmuş gibi sevindirdin. Şu ufak hediyemi alırsan daha da sevindireceksin. Delikanlı yapmış olduğu iyiliğin makbule geçeceğini daha işin başındayken biliyordu. Yol kenarında ağlayan 4-5 yaşlarındaki çocuğun kaybolduğunu anlamış ve onun nereden geldiğini soruşturduktan sonra bir taksiye bindirip evine getirmişti. Fakat delikanlı aradığı evi bulduğunda büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Yol boyunca gözü önünde canlandırdığı yüzme havuzlu ve uydu antenli villanın yerine karşısında derme çatma bir gece kondu duruyordu. Üstelik kapıyı da çocuğun dedesi açmış ve torununa hasretle sarıldıktan sonra Kendisine teşekkür edip cebine birkaç kuruş bırakmıştı. Delikanlı sohbet sırasında çocuğun anne ve babasının kaza sonucunda vefat ettiğini öğrenmiş ve yaşlı adamın bir ara ağlamasından istifade ederek cebine konulanları kontrol etmeyi becermişti. Üç beş tane bozuk para koskoca ceket cebinin köşesine bile doldurmuyordu. Evin haline bakılırsa yaşlı adam oldukça fakirdi. Ama hiç olmazsa taksi parasını karşılayacak kadar bir bahşiş veremez miydi? Delikanlının yüklü bir hediyeyle yolunu bulma hayalleri yıkılmış ve içinde bir şeyler kıpırdanmaya başlamıştı. Anlaşılan tahammül edilemeyecek derecede cimri bir ihtiyar ile karşı karşıyaydı ve ona mutlaka bir ders vermesi gerekiyordu. Yaşlı adamın yüzüne dik dik bakarken cebindeki bozuklukları avuçladı ve çocuğun ayakları dibine fırlatarak git de kendine oyuncak al ufaklık dedi. Böylelikle cömertlik nedir öğrenmiş olursun. Yavrucak yere eğilerek paraları topladığında delikanlının gözleri yerinden fırlayacak gibi oldu. Çocuğun küçücük avuçlarında dört beş tane altın parıl diyordu. Kısadan hisse bölümümüzde Zannediyorum anladınız Bir Evvel emirde yapılan işin Karşılığında bir şey beklememek Bir beklentiye girmemek İki Her şeye şükretmek Kanaat etmek itiraz etmemek Üç Daim yapılan işlerde Hüsnü zan etmek Suizan etmemek Çünkü bazen Hani çok önceleri bir ifade var ya, postacı kapıyı bir defa çalar diye, Cenab-ı Hak kullarını bazen sürprizlerle böyle muhatap yapabilir, böyle sürprizlerle karşılaştırabilir. Ama eğer insan, hani hep ifade ettiğimiz eslim, teslim meselesi var ya, iman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül de saadet-i dareyni netice verir kaidesi var ya, ...ondan gelen her şeye teslim olmasını bilirse... ...hani o büyük zatın ifadesiyle... ...kahrın da hoş, lütfun da hoş... ...hak şerleri hayr eyler... ...zannetmeki gayr eyler. ...arif anı seyre eyler. ...mevla görelim neyler... ...neylerse güzel eyler demiş... ...biz de aynısını diyoruz... ...o her şeyi güzel eyler... ...ondan çirkinlik... ...ondan yanlış... Ondan zulüm, ondan kötülük sudur etmez. Onun için onu bulan neyi kaybetmiştir ki? Onu kaybeden neyi bulmuştur ki? Onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa saraydadır, huzurludur, mutludur. Ama onu tanımayan, onu bilmeyen dünya onun olsa bu dünya ona dar gelecek evet değerli dinleyiciler hatırlayacaksınız önceki programdan Rıza bölümü kalbin zümrüt tepelerinden birisi olan Rıza idik sizlerle tabi bu Rıza büyük bir tepe önemli bir mevzu onun için bunu 3-5 güne ancak belki sığıştırabileceğiz. İşte rıza ile ilgili kalbin zümrüt tepelerinden rıza ile ilgili mevzuya inşallah sizlerle beraber devam etmek istiyorum. Rıza ile alakalı bu tali esaslar içinde mütalaa edebileceğimiz daha başka hususlar olsa da mevzuyu dağıtmamak için bu fasıda noktalamak istiyoruz demişti hatırlarsınız düz insanların rızası haklarındaki ilahi takdir ve tecellilere itiraz etmeme marifette derinliklere ulaşmış kimselerin rızası kaza ve kaderden gelen her şeyi gönül rahatlığıyla karşılama kendine aşmış kalp ve ruh insanlarının rızası ise kendi mülahaza ve mütalalarını devreden çıkarıp sadece ve sadece onun istek ve teveccühlerini rasat etme şeklinde yorumlanmıştır ki Fecr suresi 27-30 ayetlerinde arasında mealen Ey itminana ermiş nefis dön Rabbine o senden hoşnut sen de ondan hoşnut olarak dön de gir kullarımın arasına ve ardından cennetime buyurulan mealdeki bu ayet-i kerime ne enfes. Hemen bu mertebelerin hepsini ihtiva etmekte ve hepsiyle alakalı teveccüllere cevap mahiyetindedir. Değerli dinleyiciler, bu bölümleri biraz açmak istiyorum. Düz insanların rızası, haklarındaki ilahi takdir ve tecellilere itiraz etmeme. Biz insanlar, iyilik olunca, güzellik olunca, imkan olunca kendimize göre işlerimiz tıkırında gidince Allah ile kul arasında bir problem yok. Gayet iyi alan memnun, veren memnun hesabı ama işlerimiz biraz bozulmaya gidince biraz böyle kendimize göre diyorum bakın çünkü perdenin arka tarafına göre biz bilemiyoruz göremiyoruz. Hani başımıza gelen bir hadisenin bizim için Neler, hangi hikmetler sakladığını, gizlediğini bilemiyoruz. Bilemediğimiz için de nefsimize ağır gelen şeyler hoşumuza gitmiyor. Çok ifade etmişimdir. Vatandaş geliyor, vallahi diyor hocam ben zekatımı veriyorum, namazımı kılıyorum. İşte sohbete gidiyorum veya zikre gidiyorum veya cemaatlere gidiyorum ama benim işim bir türlü düzelmiyor. Bakın şimdi. Veya işte ben böyle olacak adam mıydım da? Veya işte ben böyle işte yatacak adam mıydım da? işte ben böyle şöyle olacak adam mıydım da? Şimdi bu Allah'a tam teslim olamamanın ifadesi. İşte bunun için haklarındaki ilahi takdir ve tecellilere itiraz etmeme. Baştan dedik ya, kahrın da hoş, lütfun da hoş diye. Marifette derinliklere ulaşmış kimselerin rızası ise... Bu bir, bir adım daha önde. Kaza ve kaderden gelen her şeyi gönül rahatlığıyla karşılama. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin yanında secdedeyken başına geçirilen işkembenin Hazreti Fatıma Validemiz tarafından kaldırıldığında kendisi doğrulmuş ve Hazreti Fatıma Validemiz ağlayarak babacığım hep böyle mi olacak Sözünde ağlama kızcağızım Allah senin babanı zayi etmeyecektir dediğinde ne idiyse Mekke fethinde Mekke'ye girerken o büyük insanlığın iftihar tablosu aynı Hz. Muhammed'di sallallahu aleyhi ve sellem. Kabe'nin yanındaki o hali ne idiyse Mekke fethinde Mekke'ye girerkenki hali de o idi. Bugün günümüzde bazı ben ruh hastaları diyorum. Bir yetki, bir makam, bir güç, bir kuvvet, bir mal, bir mülk yokken. Bakarsın dünyanın en böyle masum, en böyle kendine göre halim, selim bir insanı. Eline biraz yetki, biraz etki, biraz mal, biraz mülk geçince aman ya Rabbi. Üh zannediyorsun alemin firavunu kendisi haşa. Bunun için mümin... Kendine şöyle bir daima murakabe altında tutmalı kendini. Kendine bakmalı, kendini muhasebe etmeli. Çünkü Üstad Hazretleri madde insana yalancı bir güç verir diyor. Evet değerli dinleyiciler. Bugün maalesef bazı mal, mülk, makam, mansıp sahibi insanlar zannediyorlar ben bulunduğum makamla veya parayla veya servetle her şeyi alabilirim. Her şeyi elde edebilirim. Değil arkadaş. O madde sana yalancı bir güç veriyor. Evet, kendini aşmış kalp ve ruh insanların rızası ise, kendi mülahaza ve mütalalarını devreden çıkarıp, sadece ve sadece onun istek ve teveccühlerini rasat etme şeklinde yorumlanmıştır ki, ya ey yeh nefsu'l mutma'inne. İrci'i ila rabbike râdiyeten mardiyye, fedhuli fi ibâdii vedhuli cenneti. Fecir suresi 27, 28, 29, 30. ayetlerde. Ey itminana ermiş nefis, dön Rabbine, o senden hoşnut, sen de ondan hoşnut olarak, dön de gir kullarımın arasına ve ardından cennetime. Cenab-ı Hak hepimizi inşallah, Böyle bir ifadeye muhatap eylesin diyelim ne diyelim? Evet bu ayetten de anlaşıldığı gibi rıza mertebesine ulaşabilmek nefsin Allah'a yönelişiyle kayıtlanmıştır. Bu yöneliş bizim zaman ve mekanla alakalı durumumuz açısından ve dünyevi uhrevi buğutlarımız itibariyle değil hakkın zamanları ve mekanları aşan tecelli ve teveccühlerine göre değerlendirilmelidir. Bu itibarla da diyebiliriz ki bu yöneliş dünyada tevekkül teslimiyet ve tevfiz televünlü vefat esnasında kalp itminanı, Rabbi ile karşılıklı hoşnutluk münasebeti şeklinde ikinci dirilişinden sonra da ikinci dirilişten sonra da salih kullar arasında yerini alma ve cennete girme lütuf buğutlarıyla Tecelli edecektir inşallah. Bir başka zaviyeden umum halk ve düz insanların rıza telakkisi Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini rıza ile karşılama ve başka arayışlara başka yönelişlere bütün bütün kapanma ve hayatını En'am suresi 164. ayetin mealinde de ki o her şeyin Rabbiken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayacağım? Ve yine En'am suresi 14. ayetin mealinde de ki gökleri ve yeri yaratan, yediren içiren ve yip içmeye muhtaç olmayan Allah'tan başkasını mı Rab edineyim? Gerçekleri etrafında örgülenme şeklinde yorumlanmıştır ki böyle bir rıza düşüncesi aynı zamanda hakiki tevhidi ifade etmesi bakımından her mümin için mutlaka gereklidir. Bu seviyedeki rıza, hak sevgisinin kalbi hakim olması ve o kalpte adeta başka sevgilere yer kalmaması hatta aya aradığına sevilen şeylerin de ondan ötürü sevilmesi ve sevginin de ibadet şekline dönüşmesiyle gerçekleşir. Değerli dinleyiciler, her şeyin ondan geldiği şuurunda olmak, her şeyin ondan geldiğini bilmek, Hani diyorum ya daima insan Rab'le irtibatını kontrol etmeden ne kadar sıkça yaparsa o kontrolü günlük hayatında Allah'a yakınlığı da o kadar fazla olur. Bizler şu dünyaya bir defa geldik bir daha da gelecek değiliz. Dünü geri getiremeyiz. Bir dakika öncesine dönemeyiz. Giden gitmiştir. Gelecek zamanında geleceği belli değil. İşte biz şu içinde bulunduğumuz anı Rabbimizle irtibatımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Hani hatırlarsınız bir zat yanına gelen bir hizmetçisine bir kölesine senin adın nedir diyor. O diyor ki efendim sen beni ne diye çağırırsan benim adım o olur. Sonrasında sen ne yer ne içersin diyor. Efendim sen ne verirsen ben onu yer onu içerim diyor. Nerede yatmak istersin diyor. Sen nereyi gösterirsen ben orada yatarım efendim diyor. Peki sen diyor ne istersin ne arzu edersin. Efendim sen ne verirsen ben onu alırım. Bu sözler üzerine o zat elini dizine vuruyor, eyvah diyor. Ben Rabbime böyle bir köle olamadım ki, ondan gelen her şeye rıza göstermek. İşte bu kalbin zümrüt tepelerini, işleyen, hazırlayan, düşünen büyüğümüz, demek ki bu tepelerde adeta otağını kurmuş bakmış ki, sanki böyle bir yerde duruyor da, adeta görmüş, bilmiş gibi anlatıyor enteresan ifadeler bunun için burada işte avam halkın rızası diyor, sonrasında düz insanların rızası, sonrasında falanların filanların rızası yıllar önce yine büyüğümüze sormuştum ben efendim demiştim gerçek şey nasıl olmalı ve gerçek şeyhlik nasıldır diye bir ölçü vermişti. Öyle ya. Şimdi günümüzde enteresan. Herkes hoca, herkes şey. Herkes çıkmış şurada burada konuşuyor. Hani diyor ya ağzı olan konuşuyor diye. O zaman büyüğümüz şöyle bir ölçü vermişti. Öyle çok şeye aklım ermez demişti tevazusuyla. O mütevazi edasıyla ama demişti. Gerçek şey müritlerinden birisi Kendisine verilen virdi, zikri, vazifeyi, dersi yapamadığı zaman manen haberdar olup müridinin yerine vazifeyi yapandır demişti. Anlıyor musunuz bu meseleyi? Bir efendi hazretleri düşünün, bir şeyh efendi hazretlerini düşünün. Müritlerinden birisine işte günlük diyelim ki bin, bin tane la ilahe illallah çekecek. Bin tane estağfurullah çekecek. Bin defa şunu yapacak. Bin defa selavat getirecek. Misalen diyorum ben. O müritlerinden ona tabi olmuş insanlardan birisi o gün onu ihmal edip de yerine getirmediği zaman manen Cenab-ı Hak tarafından haberdar edilip o müridinin yerine vazife yapıyor. O virdi, o evrad eskarı eskârı okuyor. İşte böyle bir efendi varsa, böyle bir şeyh efendi hazretleri varsa, biz de gidip elini ayağını öpelim. Bu noktadan, sonrasında kerameti sorduk biz büyüğümüze. Böyle gayet normal bir lisanla o dedi veliliğin ilk basamağıdır. Çok da takılmaya gelmez dedi o. Sanki böyle sıradan Hani bir insan zirvelere çıkmış da o zirvelerin en birinci böyle birinci basamağı der gibi. Onun için değerli dinleyiciler daha önceki programlarımda da ifade etmiştim. En büyük keramet hayatın istikamet içerisinde devam ettirilmesi. Yoksa havada uçmak bir şey değil kuşlar da uçuyor. Leylekler de uçuyor. Denizde yürümek bir şey değil balıklar da yüzüyor. Yerin altına girmek bir şey değil. Kurtlar, karıncalar da giriyor. En büyük keramet tüccarsanız sözünüzde durmak. Başkasının hakkını yememek. Verdiğiniz vaatte riayet etmek. Dürüst olmak. Eğer bir yerde görevliyseniz, memursanız orada kılı 40 yararcasına en büyük kerameti söylüyorum ben. Ve yine büyüğümüzün hayatını okurken, Askerdeyken diyor ben yazıcıydım. Askeriyenin yani silahlı kuvvetlerin kalemiyle kağıdıyla memleketime bir mektup yazmadığım gibi şahsi işlerimde de kullanmadım diyor. Enteresandır. Yine hayatımda okumuştum. Askeriye ait postalla şehre kendi özel olarak hani şehre gezmeye çıkıyorlar ya pazar günleri. O askeriyenin postallığıyla. Kendi şahsi işlerimde yürümedim diyor. Mesele bu değerli dinleyiciler. Bunun için keramet mi istiyorsunuz? Bir imam efendi, bir müezzin efendi, bir memur. Ben bir vakit namazı cemaate kıldırmadığım zaman bu milletin, devletin 25-50 milyon neyse insanın hakkı bana geçiyor düşünecek. Bir memur orada bir saat eksik vazife yaptığı zaman ben bir saatlik maaşımın bölümünün şu anda hak etmedim. Ya bunu bir yerlere tasaduk etmem lazım veyahut da bir saat fazla çalışmam lazım diyecek. Yoksa oradan sen şu veya bu şekilde devletin vermiş olduğu mesai karşılığındaki o maaş karşılığında Çalışman lazım gereken zamanlarda çalışmayarak, millete, devlete, ülkeye hizmet etmeyerek şunu bunu yap. Sonrasında vallahi geceleri 500 rekat değil, 1500 rekat namaz kılsan öbür alemde şu ülkenin tüm fertlerinin ellerinden yakanı kurtaramazsın. İmam da olsan, müezzin de olsan, amir de olsan, memur da olsan. Bu kolay bir şey mi zannediyoruz? Ve daha önce anlatmışımdır, enteresan. Sızıntı dergisi, biliyorsunuz. Basıldığı bir matbaa var İzmir'de. Ve bu hizmetleri teşvik eden, vesile olan bir hoca efendi var, biliyorsunuz. Ve o matbaanın başında bir müdürlük yapan arkadaşımız, yeni sayı basılmış, yıllar önce götürüyor hoca efendiye, 11 adet veriyor. Hoca efendi cebinden, 11 adet sızıntının parasını çıkarıyor, veriyor o abimize, o kardeşimize. Hocam diyor ben bunu matbaadan getirdim. Hoca efendinin ifadesi çok enteresan. Hasan Efendi, Hasan Efendi. O matbaa ne senin babanın malı, ne de benim babamın malı. O matbaa bu milletin malı. Biz şahsımıza kullanamayız diyor. Bu kadar hassasiyet varsa ben o kerametin elinin ayağını öperim sahibinin ama bulunduğu makam itibarıyla yer itibarıyla görev itibarıyla her şeyden istifade varsa e eh, bal tutan parmağını yalar diye de bir atasözü çıkarmışlar bal tutan parmağını yalamaz arkadaş Hazreti Ömer devrinde Hazreti Ömer bin Abdülaziz devrinde bunun misalleri çoktur eğer Hazreti Ömer Efendimizin bakın devletin başı olduğu dönemde ve sadece herhangi bir harip veya savaş durumunda 40 bin atın bakın değerli dinleyiciler 40 bin atın beslendiği hazır bekletildiği dönemde Hazreti Ömer'in üzerinde yamalıklı elbise var. İşte bugün İslam'a hizmet duygu ve düşüncesiyle Hak ve adalet Türküleri söyleyen insanlar böyle davranıyor başım gözüm üstüne. Hani Arapla, Arapça'da derler ya Allah Rasul Ayn diye veya Kürt kardeşlerimiz derler ya Serçe avımın serserimin diye. Eğer böyle bir hassasiyet varsa ben ayaklarının altını öperim. Ama işte burada rıza çok önemli. İnsan yaptığı işten Rabbim sen razı mısın soruyorsa vicdanına kalbine soruyorsa zaten fıtrat vicdan yalan söylemez. Evet değerli dinleyiciler bizler daim kendimizi murakabe altında tutmalı ve Rabbimizle irtibatımızı kontrol ettirmemiz etmemiz lazım. Ettirmemiz etmemiz lazım diyorum bakın. Hani hatırlarsınız. Bir hayır hağınız olsun daima. Siz yamulduğunuz zaman, yanlış bir şey yaptığınız zaman sizi ikaz edecek bir kardeşiniz olsun. Sizden korkmadan, sizden çekinmeden, sizin hatanızı yanlışınızı söyleyecek bir arkadaşınız olsun değerli dinleyiciler. Daima kontrol edin ve ettirin. Sorun arkadaşınıza. Yahu benim hareketlerimde bir yamukluk görüyor musun? Eğer kerametse en büyük keramet bu istikametti. Çok önemli. Bu dünya gelip geçiyor. Bir han bu dünya. Bizler de yolcuyuz. Hani gelir bir bir gider bir bir kalır bir. Gelen gider giden gelmez bu bir sır. Mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan mülk de yalan. Gel biraz da sen o yalan. Bu dünya bu. Şimdiye kadar böyle olmuş. Yunus ne güzel ifade etmiş. Anne rahminden geldik pazara. Bir kefen aldık girdik mezara. Başka bir şey alıp giren var mı değerli dinleyiciler? Şimdiye kadar olmamış. Bundan sonra da olacağı benzemiyor. işte bu noktadan. Bugünden tezi yok. Oturup bir hayatımızın muhasebesini yapalım. Allah'ım sen şu anda beni huzuruna alsan. Sen benden razı mısın Allah'ım? Acaba razı olarak huzuruna geleceğim öyle ya bu nefis muhasebesini her gün yapın ne olursunuz yaptığınız zaman göreceksiniz yani şu Antep'in kökü sizin olsa Allah aşkına bir kıymeti var mı onun huzuruna gittiğiniz zaman yüzümüze bakılmazsa yüzünüze bakılmazsa huzura kabul edilmezsek Türkiye'nin tapusu üzerimizde olsa bir faydası var mı Allah aşkına? İşte biz ne kazandığımız mala mülke, ne makama şana şöhrete, ne de soyumuzun, sopumuzun asilliğine filanlığına bakılmayacak. Öbür alemde takvanıza bakılacak, hayatınıza bakılacak, istikametinize bakılacak değerli dinleyiciler. Bunun da yolu daima kendimizi kontrol etmekten geçmektedir. Evet. İşte gökleri ve yeri yaratan de ki diyor ayetin mealinde. Gökleri ve yeri yaratan, yediren içiren ve yiyip içmeye muhtaç olmayan Allah'tan başkasını mı Rab edineyim? Gerçekleri etrafında örgülenme şeklinde yorumlanmıştır ki. Böyle bir rıza düşüncesi aynı zamanda hakiki tevhidi ifade etmesi bakımından her mümin için mutlaka gereklidir. Bu seviyedeki rıza, hak sevgisinin kalbe hakim olması ve o kalpte adeta başka sevgilere yer kalmaması, hatta ayar adına sevilen şeylerin de ondan ötürü sevilmesi ve sevginin de ibadet şekline dönüşmesiyle gerçekleşir. Değerli dinleyiciler bazen, İnsan bir şey yapıyor mesela işte bu programlar münasebetiyle güzel dinleyicilerimizden bir teveccüh var aramalar var iş yerime kadar gelip ziyaret etmeler var tabi ben bunları da çok samimi buluyorum. Mesela geçen bir yaşlı abimiz tanımıyorum ben sormuş soruşturmuş geldi dedi kardeşim ben Allah için seni ziyaret etmeye geldim bu ziyaret çok samimi bakın. Fakat bunun neticesinde nefis bazen başka şeylere kayabiliyor ve kendi kendime şunu dedim. Allah'ım ben acaba senin rızan için mi sabahları gelip bu programı yapıyorum yoksa insanların bu teveccühü mü benim bu programı programı yapmaya sebep oluyor. İnanın eğer ki insanların teveccühü bu programa sebebiyet verecek olsa ben programı keserim. Bunu samimi söylüyorum. İnsan daima kendini kontrol etmeli değerli dinleyiciler. Hani Üstad Hazretlerinin o razı olsa bütün dünya küse ehemmiyeti yok diyor ya. Çünkü o razı olduktan sonra hikmeti iktiza ederse bütün halklara da kabul ettirir. Şimdi biz direkt Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil etme, rızasını arama, onun rızası istikametinde hal ve hareket etme mecburiyetindeyiz. Hani bazen şu maçlarda falan burası falan yer başı çıkış yok diyorlar ya. Bizim için başka çıkış yok değerli dinleyiciler. Bunun bu noktadan mal, mülk, makam, mansıp ne kadar yüksek gücü olursa olsun. Etrafınızdaki insanların sizin için sevdiğine bakın. Sizi Allah için mi seviyorlar? Malınız, mülkünüz, makamınız, yetkiniz, şanınız, şöhretiniz için mi seviyorlar? Eğer Allah için sevinmiyorsanız o eldeki değerleriniz elden giderse etrafınızdaki dostlar da gider. Ve o insanlar sizin hatalarınızı söylemezler. Gerçek dost hatayı dostuna söyleyen insandır. Onun için sizi Allah için seven ve hatanızı size ifade eden, ikaz eden tabi bunu da kaidesi çerçevesinde, usulü çerçevesinde ikaz eden dostları yanınızdan eksik etmeyin. Eğer yanınızda hatanızı söylemeyen dostunuz yoksa, hatanızı söyleyen dostunuz yoksa düzeltiyorum. Siz her an yanlış yola sapma ihtimalinizin yüksek olduğu bir koridordasınız. Ama nefis, enteresan, hani Üstad diyor ya eneler büyümüş, nefisler ön plana geçmiş. Bizi öven, bizi metheden birisi oldu mu? Oo, çok hoşumuza gidiyor adam. Ama bizi ikaz eden, bizim yanlışımızı söyleyen birisi olduğumu hiç hoşumuza gitmiyor. Bu da biraz zaten bulunduğumuz seviyeyi gösteriyor değerli dinleyiciler. Evet yavaş yavaş rıza bölümünde bu programımızın birinci bölümünün sonuna doğru geliyoruz. İnşallah. ikinci derecedeki rıza marifet erbabının rızası ve buna... Rıza anillah da denir ki hakkın kaza ve kaderini gönül hoşnutluğuyla karşılayıp kalp ibresinin en az bir zaman içinde, en az bir zaman içinde, en küçük sapmasına dahi meydan verilmemesi hali diyebiliriz. Birincinin rıza adına avamca bir yaklaşım sayılmasına karşılık bu marifetle donanmış kalplerin hakla muamelesi olarak kabul edilmiştir. Üçüncü derecedeki rızaya gelince o asfiyanın rızasıdır. Ve hakkın rızasına rıza şeklinde özetlenebilir. Bu makamla şereflendirilen fert kendi namına öfkelenmez. Kendi namına huzur ve sevinç hissetmez. Kendi duygu, düşünce ve arzularından vazgeçerek hep Rabbinde fani olmanın zevk ve lezzetlerini yaşar. Evet. Birinci derecedeki rıza, iradi olması ve tevhidi ifade etmesi bakımından farz ve aynı zamanda kurbet yolunun Allah'a yaklaşma yolunun da mebdeyi, ikincisi ise öncekinin devamı, son mertebenin de esası olması açısından vacip mesabesinde ve kurbet mülazalarıyla dopdolu. Üçüncüsüne gelince o kesbilikten daha çok, mevhibe televünlü ve aynı kurbet olan nafileden sayılmıştır. Ayrıca bu derecelerden sonuncusunun ikinci ve birinci derecelere ihtiva ettiğini söylemek de mümkündür. Zira rıza yolunda olma ve rıza mülahazasıyla yaşama bir asıl ve esas bütün bütün rızayla bütünleşme ve rızalaşma da onun neticesi ve semeresidir. Şimdi rıza biraz böyle daima Muhasebeyle beraber mütahale edilecek, düşünülecek bir mesele değerli dinleyiciler. Diyelim ki aklıma geldi şu anda. Böyle sigara tiryakisi kardeşlerimiz vardır mutlaka. Belki bizi dinleyen ama alkolün tiryakiliğinden, esaretinden kurtulmayanlar da vardır. Belki kumardan kurtulmayanlar vardır. Belki başka başka. Ne bileyim işte bir tavla oynama gibi, bir iskambil kağıdı oynama, bir okey oynama, böyle malayani şeylerle iştigal etmeden nefsini kendini kurtaramayanlar da vardır. Sadece şöyle bir şey diyeyim ben. Bir sigarayı çıkarttınız, çakmağa çıkacak ve sigarayı yakacaksınız. O anda Allah'ım sen şu benim halimden razı mısın? Bir verin kendinize, bir soru verin Allah aşkına. Veya şeyi açtığınız bardağı dolduracaksınız. Elinizde bardak Allah korusun. O anda Azrail aleyhisselam geldi. Sigara için de geçerli bu. Allah'ım sen benden razı mısın? Veya hani böyle çok sorulan bir şey var. E efendim işte biz parasından oynamıyoruz, kumarlı oynamıyoruz. Biz gönül eğlendirmek için onu oynuyoruz. Bakın şimdi yahu bu hayatın zamanları bize verilmiş bir emanet. Bu hayat zamanı, hayat süresi ahiretimizi kazanmamız için verilmiş bize. Tavla oynayalım, kağıt oynayalım, okey oynayalım. Vur patlasın, çal oynasın diye verilmemiş ki. Bu dünya ve bu dünyaya ait hayatımız bize bunun için verilmemiş ki biz bunları yapalım. Elinizde zarlar atıyorsunuz. O arada sorun Allah'ım sen şu halimden razı mısın? Ve da Azrail Aleyhisselam geldi. Elinizde sigara, elinizde bardak, elinizde zar, elinizde kız, papaz, işte iskambil kağıtları. O anda Azrail Aleyhisselam ruhunuzu kabz etse Allah aşkına nasıl haşrolanacağınızı düşünebiliyor musunuz? Sigara içerken haşrolmak nasıl bir şey? İçki bardağı elinizde haşrolmak nasıl bir şey? Tavla zarı haşrolmak nasıl bir şey? İskambil kağıdı. Elinizde haşrolmak nasıl bir şey? Elinize tutuşturacaklar orada. Ve Efendimizin huzuruna şefaat istemeye giderken elinizde bardakla, sigarayla, iskambil kağıdıyla, tavla zarıyla, okey tuşuyla mı gideceksiniz? İşte bunlar hep muhasebe yörüngeli yaşamamak ve Allah'ım sen yaptığımdan razı mısın? Düşüncesi inşallah bunların önüne set çekecek değerli dinleyiciler. Tabii diğerle ilk iki mertebe Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarıyla alakalı. Üçüncüsü ise buna tereddüp eden sevap, mükafat, tecelli, varidat ve muraka, mukabele ile alakalıdır ki. Zannediyorum Beyyine Suresi 8. ayette Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan. İşte bu Rabbilerinden korkan kimselere ait bir mazhariyettir. Ayet-i Pür Envar'ı da bu üç hususa birden işaret etmek. Hatırlarsınız İspanya kralı Francisco Franco İspanya'yı 36 yıl idare etmiş diktatörlükle. Diktatörü biliyorsunuz izah etmeme lüzum yok. Dediği dedik adamın karşısında hiç kimse bir şey diyemiyor. İnsan haklarıymış kişilik haklarıymış demokrasiymiş falanmış falanmış hepsi hikaye. Diktatör diktatörlükle idare etmiş 36 yıl. Sonunda ömrünün sonuna doğru soruyorlar buna. Siz diyorlar İspanya'yı halk ayaklanmadan, itiraz olmadan, iç karışıklığı meydana gelmeden nasıl idare ettiniz? 3F formülüyle diyor bu insan. Fado, fiesta, futbol. Yani müzik, eğlence ve futbolla insanları oyaladım, meşgul ettim ve ben 36 yıl diktatörlüğümü devam ettirdim. Şu anda 3F formülü Türkiye'de ve diğer İslam ülkelerinde Diğer dünya ülkelerinde Adeta yerine Yerleştirilmiş oynatılmakta Değerli dinleyiciler Mümin ve Müslüman 3F formülüne Gelmemeli 3F formülüne mağlup olmamalı Biz Düşünün şimdi ben düşünüyorum Allah aşkına Öyle bir işte 20-25 bin 30 bin 40 bin 50 bin neyse kaç bin kişilikse Statta insanlar dolu maç diyorlar ve o arada olur ya, bir deprem olsa veya kıyamet kopsa olur mu? Olur. Hani Nasrettin Hoca'ya demişler biraz latife olsun, kıyamet ne zaman kopacak? Hanımın ölmesi küçük kıyamet, kendimin ölmesi büyük kıyamet demiş. Kıyamet kopacak olsa o stattaki insanların hepsi bağıra bağıra işte fan fan fin fin neyse kendi takımının sloganını söyleyerek haşrolmak nasıl acı bir şey değil mi dinleyicilerim? Kıymetli dinleyiciler ne kadar ağır bir şey. Yani Efendimiz'in huzuruna gittiği zaman insan çünkü nasıl ölürse nasıl yaşarsa öyle ölür diyor Efendimiz. Nasıl ölürse öyle haşrolur diyor. Düşünün siz işte Efendimiz'in huzuruna gitmişsiniz bom diye. İşte fener fener, Beşiktaş, Beşiktaş, Antep, Antep diye. Çok bakın ifade etmek bile inanın bana böyle bir şey veriyor yani. Ama öyle veya böyle işin acı tarafı da olsa bu böyle değerli dinleyiciler. İnanın millet olarak, ülkemiz insan olarak şu maçlara ayırdığımız vakitlerde kitaplar okusak zannediyorum ülke olarak şu dünyaya rehber olacak alimler ve alimlerin teşekkül ettirdiği bir ülke haline geliriz. Soruyorsun insana yahu sen ne kadar kitap okuyorsun? Yahu günde beş sayfa arkadaş ya, beş sayfa Risale oku, beş sayfa tefsir oku, beş sayfa hadis oku. Beş sayfa meal oku. Vallahi zamanım yok ya. İnan zamanım yok abi bak şimdi. Ona zaman yok. Ama bu gibi şeylere zaman çok enteresan bir şey. Neyse bunu çok fazla da deşeleme zannediyorum. Fazla fayda getirmeyecek. Onun için. <gülüyor> Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Aynı gerçeği bundan daha açık bir ifadesini de ''Rabbim diye Allah'tan, dinim diye İslam'dan, peygamberim diye de Hazreti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellemden hoşnut olan imanın zevki ledünnisini tatmış sayılır sözleriyle Efendimiz dile getirmektedir.'' demiş. Ve burada yine rıza bölümünü daha bitiremedik. Rıza tepesi çok geniş, çok yüksek, çok geniş, çok büyük. Onun için inşallah birkaç gün daha bu rıza tepesinde sizlerle beraber tefekkür edeceğiz ama Efendimiz'in son sözünü bir daha ifade ediyorum. Rabbim diye Allah'tan, dinim diye İslam'dan, peygamberim diye de Hazreti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem hoşnut olan imanın zevki leddünnisini tatmış sayılır sözleriyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir rıza makamına çekmek istemekte ve bize işaret etmekte. Rabbim rızasından ayırmasın. Cenab-ı Hak razı ve hoşnut olduğu hal ve hareketlerle duygu ve düşüncelerle bizleri teçhiz, tekmil ve tezyin eylesin. Hayatımızda razı ve hoşnut olmadığı hal ve hareketlerden, duygu ve düşüncelerden de bizleri muhafaza eylesin, korusun diyoruz ve sizleri bir ilahiyle baş başa bırakıyor. Programımızın ikinci bölümünde Aile ilmahali ile inşallah tekrar sizlerle buluşmak istiyoruz değerli dinleyiciler. Ustum yok deme, aç kitabı oku, üzülme sakın, ateş ortasında bahçeyi düşün. Aç kitabı oku, üzülme sakın, ateş ortasında bahçeyi düşün yalancı dost Herkes sahtekar Bir veren bin alıp Kaçıyor deme Her kuşu yaratıp Çift kanat veren Göklerde uçuran Rahman'ı düşün Her kuşu yaratıp Kanat veren göklerde uçuran Rahman'ı düşün Öylesi bir derde giriftarım ki Yaram derin kimse saramaz deme Yağmurun altında ıslan birazcık Geçer Eyubu Hepsi geçer inan. Eyu bu düşün. Yağmurun altında ıslan birazcık. Hepsi geçer inan. dinleyiciler. Aile İlmahali bölümünde yine daha önce bir kısa zaman dilimi olarak üzerinde durduğumuz bir mevzu var. Bunu zannediyorum bütün erkekler ve hanımlar bazen kendi kendilerine de soruyorlardır. Ailede hayırlı erkek, hayırlı kadın nasıl olunur? Diyor. Ve söze, mevzuya, söze bir soruyla başlıyor. Hayırlı bir aile misiniz? Bu suali aile içinde kime sorabiliriz? Elbette aileyi teşkil eden iki temel direğe. Kimdir bu iki temel direk? Bey ile hanımefendiden başkası olamaz tabii. Çünkü ailenin hem temeli hem de ayakta tutan direkleridirler bu iki insan. Öyleyse aile demek hanımla bey demektir. Ailenin içinde bir ömür tükettiği yuvanın bir bakıma cennet bahçesi haline gelmesi yahut da cehennem çukuru durumuna düşmesi bu iki insanla olur. Başka bir ifadeyle aile ömrünü tamamlayacağı çatının altında ya bir cennet benzeri hayat yaşarlar ya da cehennem misali bir yaşam tüketirler bir hayatı ya cennet misali ya da cehennem benzeri şekle sokan fertler ise ya hayırlı insanlar ya da şerli kimseler olma vasfını da kazanmış olurlar. Bundan dolayıdır ki Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem ailenize hayırlı olsun şeklinde hem beye hem de hanıma tembihlerde bulunmuş ikazlardan geri kalmamıştır. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayırlı beyi nasıl tarif buyurmuştur hayırlı bey eve girince hanımın yüzü asılmaz çocuklar da köşe bucak ondan kaçışmaz evet kendisi kısa fakat manası uzun ve kapsamlı bir tarif bunun zıt anlamı nedir diyecek olursanız onu da arz edeyim hayırsız bey eve girince hanımın yüzü asılır Çocuklar da köşe bucak kaçışır. Öyleyse bey bu tarifi iyi düşünmelidir. Hayırlı bir bey mi? Hayırsız bir aile reisi mi? Bu tarife göre kendisini test etmelidir. Hayırlı beyi arz etmiş olduk. Öyleyse hayırlı hanıma ait ölçüyü de arz edeyim. Yine Efendimiz buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem Hayırlı hanım da odur ki Bey eve gelip de onun yüzüne bakınca huzur duyar. Mutluluk hisseder. Bunun zıt anlamı da şudur. Hayırsız hanım da odur ki, Bey eve gelip de ona bakınca huzuru kaçar. Mutluluk, mutsuzluk hisseder. Geldiğine pişmanlık duyar. Hani latife olsun, Nasrettin Hoca ya itafen söylerler bunu ama, ben kabul etmiyorum. Bunu fıkra gibi kabul edin. Hoca evlendiği gün, o ilk gece, zifaf gecesinde gelinin duağını açar ve gelin sorar ona. Efendiler, kime göreneyim, kime görünmeyeyim? Hani kimlere görüneyim kimlere görünmeyeyim? Tabi vatandaş dua açmıştır. Bana görünmede kime görünürsen görün. Yani bey akşam geldiği zaman bana görünmede kime görünürsen görün şeklinde bir asık surat, bir tabaspus çehre. Tabi inşallah evler öyle olmaz. Öyleyse hanımefendi de kendini kontrol etmeli. Hayırlı bir hanım mı yoksa hayırsız bir hanım mı olduğuna kendisi karar vermeli. Beyine huzur mu veriyor yoksa huzursuzluk mu iyi düşünmeli. Hadisten mülhem olarak arz ettiğimiz bu tarif ve tavsiflerin iki tarafa da mesajı şudur. Bey efendi eve gelince güler yüzlü, tatlı dilli ol. Hanımın yüzü gerilmesin, çocukların korku ve endişe ile kaçışmasın. Hanımefendi sen de sabırlı ve anlayışlı ol. Bey eve gelince hemen dertleri sıralayıp sıkıntıları ortaya yığma. Bey senin yanında huzur duysun, mutluluk hissetsin. Efendimizin bu mesajından sonra ayrıca derim ki, Aile içinde ortaya çıkması mümkün sistemleri, nazlanışları olağan şeyler olarak görüp geçiştirmek mümkünken büyütüp de içinde boğulacak hale getirmeyin. Bakın ne büyük anlaşmazlıklar, belalar, hastalıklar, imtihanlar vardır bu alemde. Bazen öylesine büyük imtihanlarla karşılaşılıyor ki çaresi olmayan bir dert, ilacı bulunmayan bir hastalık insanların dünyasını karartıyor. Bu gibi geçimsizlikler o zaman şeker bal gibi geliyor. Ama iş işten geçmiş, büyük bela ve musibet kapıyı çalmıştır. Onun için meselenizi büyütmeyin. Sabırla, tahammülle, sevabını düşünerek, hikmetini hesaba katarak geçiştirin. Daha çok sıkılırsanız o meşhur cümleyi tekrar edip rahatlayın. Bu da geçer ya hu deyin. Göreceksiniz ki Sıkıntı gitmiş, sevabı kalmış, yine siz karlı çıkmış. Huzuru, mutluluğu yakalamışsınızdır inşallah. Cenab-ı Hak evlerimizde beyleri böyle bir bey, hanımefendileri de böyle bir hanımefendi eylesin. Evlerimizi cennet köşelerinden bir köşe haline inşallah tebdil eylesin. Evlerimizde evlerimizin huzurunu, mutluluğunu, manevi bereketini, Hazreti Ayşe ile Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem tabi Hazreti Ayşe validemizi anlatınca Hazreti Hatice validemizi de ifade etmeden geçemeyeceğim çünkü o anamıza vefasızlık olur o anamız bizim efendimize hep destek olmuş hep dayanak olmuş hani ilk ayet geldiğinde senden bir kötülük sudur etmez. Sen iyi bir insansın. Onun için sen yanlış değilsin demiş. Efendimiz'e destek olmuş. Ve servetiyle, malıyla, mülküyle İslam'ın intişarı için yayılması için. Efendimiz'in İslam'ı insanlara anlatması noktasında o serveti adeta zerresine kadar harcamış. O anamızı yad etmezsek, anmazsak olur mu değerli dinleyiciler? Cenab-ı Hak o Hatice anamızın da şefaatine bizleri mazhar eylesin inşallah. Çünkü o sıkıntılı dönemde, sancılı dönemde hep Efendimiz de oldu. Evlerimizi, hanımlarımızı Hazreti Hatice validemizin şuuruyla şuurlandırsın inşallah. Ve Hazreti Fatıma validemizle Hazreti Ali efendimizin, Hazreti Muhammed Mustafa ile zevcelerinin evlerindeki bereketi, manevi havayı, sevgi, saygı, anlayışının temin ve tesis edilmesi adına hanımlara ve beylere düşen vazifenin üzerine düşen muhatapları açısından hakkıyla ifaya muvaffak eylesin. Evlerinizi inşallah her türlü insi ve cinni şerlerden muhafaza eylesin. Aile efradınızın Evinizin, hanımınızın, beyinizin her türlü kötülüklerden, her türlü şerlerden, her türlü şeytani duygu ve düşüncelerden muhafaza edilmesi dua ve niyazıyla inşallah bugünkü aile ilmi hali sohbetimizi de burada bitirmiş oluyor. Ve yine sohbetimi bir hadis ve sonrasında da şiirle programımı bitirmek istiyorum değerli dinleyiciler. Geldik programımızın son bölümdeki şiire. Fena ve beka. Dünyayı bir cennet saydı sayanlar, Düştü arkasına hep aldananlar, Dahası takılıp yolda kalanlar, Ziyan olup, heder olup gittiler, Tasa olup, keder olup gittiler. Bir uzun yol, menzile zor erilir, Erenler de gerildikçe gerilir, İnayet olmazsa çok zor girilir. Dere olur, yokuş olur, zar olur. Tipi olur, boran olur, kar olur. Emeller adeta kuyu içinde. Gassal kazanının suyu içinde. Varılmaz sahilin koyu içinde. Hem hicran hem ye'iz. Yürekler hissiz, düşler kabuslu, düşler merhametsiz. Dünya bir fırıldak pek çok köşeli, her yanında inci mercan döşeli. insanoğlu bu tuzağa düşeli, dermansız ve alil, mahkum ve sefil, şeytanın ağında şeytanlar delil. Duruş aldatıcı, görünüş yalan. Gelenler çok ama var mı bir kalan? Gafillere plan üstüne plan. Sezip aldanmayan kullar nerede? Ve hakka götüren yollar nerede? İzler var yollarda, izler silinmez. Işıkla yürümüş, ulu bilinmez. Herkes elenip gider, o elenmez, sonsuzluk yolunda bir kutsi rehber, zirvelere ermiş yüce peygamber. Işık ordusunun biricik nuru, garip ruhların neşesi süruru, inananların sarsınmayan suru, ona sığınanlar şad olur gider ebedlere kadar yağ dolu gider kulluğunla fahrı erdik sultanım ışığınla yola girdik sultanım Sayende sevdik sevildik sultanım sensiz yol aşılmaz kervan yürümez sensiz mahşer olmaz kimse dirilmez